Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli Gül Efem deneyicileri Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz Ve her zaman olduğu gibi Bir öykü ile programımıza başlıyoruz Bugünkü öykümüzün adı Rüya Ya Rabbi diyordu adam Habibini o peygamberler peygamberini rüyada görmek benim gibi günahkarın ne haddine Ama sen bağışlayıcı değil misin Ve beni bağışlayıp o şerefi nasip etmez misin Aylardır böyle dua ediyordu adam Ayrıca bazen ilmi bazen de Doğa kitaplarını karıştırıyor ve o zatı sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görebilmenin yollarını araştırıyordu. Yakınları onda bir gariplik olduğunu sezmişler ve hatta bunalım geçirdiğine hükmetmişlerdi. Kendisinden bahsederken eşi öldükten sonra iyice tuhaflaştı diyorlardı. Sabaha kadar uyku nedir bilmeden dolaşıyor. Adamın pek uyuyamadığı doğruydu ama iki küçük yavrusuna bakmak ve onlara annelerinin yokluğunu hissettirmemek için bu gerekli değil miydi? Adam çocuklarını yan odada uyuttuktan sonra içinin burukluğunu çok daha fazla hissediyor ve onları sık sık kontrol etmeden yapamıyordu. Üstelik mevsim kış olduğu için her zamankinden fazla titizlik göstermeliydi. Bu yüzden onların odasındaki gaz sobasını söndürmüyor ve hasta olurlarsa ne yaparım diye düşünüyordu. Hele Allah korusun biri biri ya, ya ölürse demeye bir türlü dili varmıyor. Bu yüzden de gecenin geç saatlerine kadar yaptığı ibadetlerde onların sağlığı için dua ediyordu. İşte o zatı sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görebilmek de bu gece ibadetleri sırasında en büyük gayesi olmuştu. Ya Rabbi diyordu bir görebilsem eğer varsa ömrümden on sene vermeye razıyım. O gece sabah namazını kılıp yattığında hemen kalmıştı. Yorucu bir gün geçirmiş. Ve işten geldikten sonra da birkaç gömlek yıkamıştı. Artık her zamanki gibi sütçünün kapıyı çalmasıyla uyanacaktı. Fakat adam yarım saat kadar sonra aniden yatağından fırladığı, uykusunu henüz açamamış olmasına rağmen hiç durmadan baş üstüne, baş üstüne, baş üstüne diye tekrarlıyordu. Baş üstüne elbette giderim efendim. Uykusunda ona çocukların odasına gitmesi emredilmişti. Ve o emir rüyasında görmek istediği kişiye yani peygamberler peygamberi, nebiler nebisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya aitti sallallahu aleyhi ve sellem. Adam rüyanın tesiriyle yan odaya koştuğunda ciğerlerini kavuran bir dumanla karşılaştı. Kuruması için sobanın üstündeki tellere astığı gömlek düşmüş... Ve yanmaya başlamıştı. Yavrularını kucaklayıp balkona çıkartırken kontrol etti. çok şükür ikisi de yaşıyordu. Biraz daha gecikseydim ne olurdu diye düşünürken gördüğü rüyayı hatırladı. İliklerine kadar ürpermiş ve onları kimin kurtardığını anlamıştı. Yavrularına sarılmış vaziyette Allah'a şükrederken eşinin ölümünden beri zapt ettiği gözyaşları artık emir dinlemiyordu. Thank you. Sohbetlerimizde hatırlarsınız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu için O bize yakın ama biz ona yakın mıyız acaba demişti büyüğümüz. İşte nebiler nebisi için de bunu söyleyebiliriz. O belki dünya hayatı itibariyle Mekan değiştirdi ama fakat o hep ümmetinin derdiyle dertlenmiş, ümmetinin problemleriyle ilgilenmiş, ümmetinin acısı ızdırabıyla ızdırab içerisinde, ümmetinin sevinciyle de mesrur. İşte bunun için Efendimiz bizimle sallallahu aleyhi ve sellem çoğuluk, çok alakadar, tabi bizim de onunla alakadar olmamız lazım. Bunu şeklen değil, kalben, fiilen, hayatımızdaki yaşantımız itibariyle ona alakamızı göstermemiz lazım. Hayatımıza uygulamamız, tatbik etmemiz lazım. Cenab-ı Hak onun hayatını hayatımıza rehber edilenlerden eylesin diyoruz. Bugün kısa kısa sizlere 40 hadis ifade etmeye çalışacağım. Kısa kısa olduğu için 40 hadis diyorum ama bundan önce salavat niçin getiriyoruz? Neden getiriyoruz iki cihan serverine? Kısaca bir değinmek istiyorum. Öyle ya. Hani böyle salavat getiriliyor, salavat kampanyaları yapılıyor. Niçin hani bunun bilincinde niçin yaptığımızı? bilirsek zannediyorum yapmamızın şekli değişecek farklılaşacak Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mübarek bedeniyle aramızdan ayrılmış olsa bile hala ümmetinin sevinç ve kederlerinden haberdardır ümmeti olarak biz Müslümanlar onunla irtibatımızı ortaya koyarsak onun ahirette en zor durumda kaldığımız anlarda o benim ümmetimden de referansını vermesini bekleyebiliriz. Kendisine çokça salatu selam getirilmesini tavsiye eden Efendimiz aleyhisselatu vesselam bunu bir hadisiyle de şöyle ifade eder. Şayet içinizden biri bana salavat getirirse onun selamını almak üzere Allah ruhumu bana iade eder. Ben de onun selamını alırım. Bu hadisten hareketle şunu söyleyebiliriz ki ona salatü selam getirmekle biz de manen dirilişe geçiyoruz. Selam deyince kıymetli dinleyiciler dün bir dinleyeceğimiz yayından sonra aradı programımızı çok yakından takip ettiğini memnuniyetle dinlediğini ifade etti ama niçin dedi programınıza selamla başlamıyorsunuz. Efendimiz bildiğine, bilmediğine, tanıdığına, tanımadığına selam verirdi diye dün ifade etmiştik hatırlarsınız. Tabii ben bu ikazdan, bu hatırlatmadan çok memnun olduğumu ifade etmem etmek durumundayım. Etmem icap eder. Bunun için de inşallah, tabii selam bir duadır aslında. Hakikaten sanki müminlerin birbirleriyle görüştüklerinde bir parolası, bir şifresi mesabesindedir. Aynı zamanda bir duadır. Bunun içinde misliyle karşılık verilmesi, duanın ziyadelesiyle karşılık görmesi anlamına gelir. Hani Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu ebeden daime Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi daim ve ebeden üzerinize olsun diyorum ben de. Tabi bu selam mümin mümine karşı bir duası hükmüne geçmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama da selam salavat şeklinde ifade ediliyor. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ifadelerine göre cuma günlerin en hayırlısıdır. Çünkü insanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselam o gün yaratılmıştır. Yeryüzünde hayat o gün başladığı gibi yine aynı gün dünyanın ömrü bitecek ve kıyamet kopacaktır. İçindeki duaların kabul edildiği bir vaktin bulunduğu cuma, müminler için özel bir gündür. Bu bilgileri asabına veren Efendimiz, cuma günü kendisine çokça salatu selam getirilmesini ister. Zira o gün Salat ve selamlar melekler vasıtasıyla ona ulaştırılmaktadır. Allah Resulü bunu söyleyince sahabeye biraz garip gelir ve merakla sorarlar. Sizin bedeniniz o gün çürümüş olacak mı ya Resulallah? Çürümüş mü olacak veyahut getirdiğimiz salatü selamlar size nasıl ulaşacak ey Allah'ın Resulü? Bu vesileyle Efendimizin ashabına bir hakikati de öğrettiği, Cevabı şu şekilde olur. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi yeryüzüne yani toprağa haram kılmıştır. Esasen kainatın iftihar tablosu bunu söylerken anlayanlar ve farkında olanlar için mesafenin önemli olmadığını gösteriyordu. Demek ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Bizim gönderdiğimiz salatü selam ve diğer hediyelerden haberdar oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 56. ayetin mealinde muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin buyrulur. Salat tebrik, tezkiye Saygı, dua, istiğfar ve rahmet gibi manalara gelir. Ayette bahsedilen Allah'ın salat etmesi, O'nun Efendimiz'e rahmet etmesini sallallahu aleyhi ve sellem, meleklerin salatı onların Allah Resulü için istiğfar etmelerini ve bizim salatımız da O'nun için dua etmemizi ifade etmektedir. Ayet-i Kerime'de Peygamberimize aleyhissalatu vesselama salat ve selamla hürmetlerimizi sunmanın, mümin olmanın bir gereği olduğunu ifade eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatü selamet demek hiç de zor olmayan bir bağlılık göstergesidir. Bu bağlılık aynı zamanda ondan kendimiz için şefaat talebinde bulunmaktır. Ona getirdiğimiz her salatü selam Ahirette bize de şefaat et, biz de senin ümmetinin bir ferdiyiz manasına gelir. Allah Resulüne selavat getirmenin ehemmiyetini ifade eden başka hadisler de vardır. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri, ümmetimin salatü selamını bana anında ulaştırırlar. Başka bir hadisi şerifte, kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Buyurmuştur efendimiz. Yine bir başka hadisi şerifte kim bana bir salavat okursa Allah da ona on rahmet ve ikramda bulunur. Başka bir hadisi şerifte en cimri insan yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyendir buyurmuştur nebiler nebisi. İşte bu ve benzeri hadisler bize sık sık ona bağlılığımızı göstermemizin önemini ifade eder. Burada unutanlar ahirette unutulma ve yok sayılma ile cezalandırılabilirler Allah korusun. Evet. Kısa kısa da olsa salavat getirmenin faziletinden, öneminden, sebebinden bahsetmiş olduk kıymetli dinleyiciler. Evet. Şimdi 40 hadis demiştim ben. Kısa kısa olduğu için çok da izahını vaktin müsaadesi çerçevesinde girmeye çalışacağım ama birincisi ilmin afeti unutkanlıktır. afetul ilmi en nüsyan. ilmin afeti unutkanlıktır. evet. ikincisi et tebessümü sadakatun tebessüm etmek sadakadır. Üçüncüsü, temizlik imanın yarısıdır. Edduhuru şatrul iman, temizlik imanın yarısıdır. Dördüncüsü, deveyi bağla ve tevekkül et. Yani sebepleri yerine getirmeden, Allah'ım ben sana tevekkül ettim. Hayır, sebepleri yerine getireceksin, ondan sonra tevekkül edeceksin. Beşincisi, Oruç tutunuz, Sıhhat bulunuz. Altıncısı, Namaz, Dinin direğidir. Yedincisi, Helal peşinde koşmak, Cihattır. Sekizincisi, Hayra vesile olan, Yapan gibidir. Dokuzuncusu, Güzel söz, Sadakadır. Onuncusu, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Evet. Şimdi kıymetli dinleyiciler baştan tekrar alalım isterseniz. İlmin afeti unutkanlıktır demişti Efendimiz. Burada unutma meselesi günümüzün insanları tarafından çok sorulan bir hadise. Efendim ben unutuyorum. Evet. Şimdi unutmanın sebeplerinden bazılarını ifade etmeye çalışayım. Harama nazar, harama bakmak unutkanlığı netice verir. Harama bakmak unutkanlığı netice verir. Ben şöyle diyeyim isterseniz, sizin hafızanızla aklınız arasında, beyniniz arasında, kalbiniz arasında bir cam düşünün. Ben bir misal olarak arz etmeye çalışıyorum. Her haram o aradaki cama gelen bir lekedir. O lekeler çok olursa hafızadaki bilgiler okunmaz. Yani kalp gözü, akıl gözü o hafızadaki bilgileri okuyamaz. Niye? Çünkü o aradaki cam kirlenmiştir ve o bilgilere ulaşılamıyordur. Bunun gibi düşünebilirsiniz veyahut da, veyahut da akıldaki hafızadaki bilgilere bakılan, nazar edilen harama bir bakış, bir görüş, o bilgilerin bulanıklaşmasına, silinmesine de vesile olur. Yani haramlar, günahlar bir virüs gibidir kıymetli dinleyiciler. Nasıl ki bilgisayara bir virüs girdiği zaman, bağışlayın bilgisayar şapşallaşıyor, aptallaşıyor. Kendi bilgilerini hepsini birbirine karıştırıyor. Ve siz ilgili dosyaya girseniz bile o bilgiye ulaşamıyorsunuz. İşte haramlar ve günahlar birer virüs gibidirler insanın beyninde, kalbinde. Onun için mümkün olduğu kadar tövbe ve istiğfar virüs temizleyicisiyle kalpteki beyindeki virüsleri günah kirlerini temizlemek lazım. Temizlemek lazım ki o ilmin afeti olan unutkanlık belasına müptela olmayalım. Bir diğeri tebessüm etmek sadakadır. Tabi tebessüm derken Efendimiz iki dişleri görünecek şekilde gülme sayısı iki elimizin parmaklarına ya varmıştır ya varmamıştır. Kahkahayla güldüğü vaki değildir Efendimizin. Kakıla kakıla güldüğü vaki değildir. Ama ona bakan daim onu mütebessim bir çehre gibi görürmüş, asık suratlı, Tabaspus çehreli değilmiş o Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir diğeri temizlik imanın yarısıdır. Buna dün de değinmeye çalışmıştım. Şimdi kıymetli dinleyiciler lüks eşya giymek farklı. Yeni eşya giymek, yeni elbise giymek farklı. Kaliteli elbise giymek farklı. Veya yamalıklı elbise giymek farklı. Kirli elbise giymek farklı. Senin çorabında üç tane yamalık olabilir ama bu utanma utanç sebebi değildir bakın pantolonunda hoş şimdi gençler insanlar moda diye yamıyorlar kesiyorlar biçiyorlar tefsittiriyorlar ayrı bir şey ama fakat elbisede yamalık olması elbisenin eski olması utanç sebebi değil ama elbisenin kirli olması kokması yanına gelen insanın o kokusundan kirinden yüzünü ekşitmesi bu mümine yakışmayan bir hadise bunun için olabildiği kadar temizliğimize dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederseniz bu sadece elbise temizliği olarak da düşünmemek lazım. Hani bazı insanlar geliyorlar ya işte abicim, hocam ya şu turistlerin var ya işte koltuk altları falan filan ha, onlar öyleyse mümin ondan farklı olması lazım. Mümin tırnağıyla bağışlayın işte bazı yerlerdeki o tüyleri kollarıyla, her türlü elbisesiyle, çorabıyla, camiye girdiğinde ağzında soğan sarımsak kokmamasıyla, bulunduğu yerde güzel kokularla, tabi bu kokular derken belki ileride ona da geleceğiz. Bazen böyle çok ağır koku sürüyor insanımız. Efendimiz ağır koku kullanmazmış. Hani siz o temiz koku olsun, güzel koku olsun diye üzerinize süründüğünüz koku yanınızdaki insanı rahatsız ediyorsa o ağır kokusundan işte orada biraz daha düşünmek icap eder. Elhasıl mümin her haliyle, içiyle, dışıyla, kalbiyle, kafasıyla, elbisesiyle, oturduğu eviyle, işiyle, her yönüyle temiz olması lazım. Allah temiz olanları sever. Temizlik imanın yarısıdır. Bu ne demek? Demek ki bu hallerimizle tertemiz olduğumuz zaman kalbimizde günah kirleri kalmadığı zaman üzerimizde maddi kirler olmadığı zaman imanın yarısı kalbimize hasıl olmuş oluyor. Bir diğeri bağla ve tevekkül et diyor deveni. Ha burada şimdi biz yapabileceğimiz şeyleri yapıp sonrasında Rabbimize tevekkül etme. Hatırlarsınız daha önce bir medrese talebesinin hani bir rızık beklemesini anlatmıştım. İşte bu noktadan sebepler planında mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'de elde olan ashabıyla mevcut bulunan ashabıyla her türlü ellerindeki teçhizatlarla silahlarla muhimmatlarla o Bedir'e gelmiş ve zannediyorum 305 veya 310'a yakın bir sayıyla bin kişilik ordu karşısına çıkmış üçte bir fazla bakın Silah ve muhimmat Düşmanlarda kafirlerde müşriklerde Daha fazla azımsanmayacak kadar fazla Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Sebepleri yerine getirmiş Ve Bedir'de elini açmış dua etmiş Allah'ın Yeryüzünde senin adını Davanı dinini Anlatacak yaşayacak yayacak bu cemaat var Eğer sen Bu cemaati da burada Helak edersen Yok edersen senin dinini anlatacak kimse kalmaz Ya Rabbi hatta öyle dua eder ki üzerindeki cübbesi yere düşüverir şimdi orada hem fiili dua hem kavli dua yapıldığı için Bedir'de ki müşrikler kafirler hiç ihtimal bile vermemişlerdir bozguna uğrayacaklarını müminler tarafından bozgun yaşayacaklarını müminlerin galip geleceklerini kendilerinde Darmadan olacak malûb olacaklarına ihtimal vermemişlerdir, ama Allah müminlerle, ashabıyla, Resulüyle beraber olduğundan dolayı o kafir ve müşrikler darmadan olmuş, orada biti vermişlerdir. Evet, bu noktadan biz deveyi bağla, on sonra tebekül et. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Evet, ayrı bir hadis tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinden de anlayacağımız şöyle bir husus var kıymetli dinleyiciler Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an'ın İslam'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi emrine baksanız onda bizim için faydalar vardır, hikmetler vardır, maslahatlar vardır hangi yasaklarına nehyettiği hususlara da bakacak olursanız onda bizim için zararlar vardır ziyanlar vardır bizim için problem vardır zaten öyle olmasaydı yasaklanmazdı işte bu noktadan oruç emredilmiş oruçta bizim için hem sıhhi sağlık olarak hem bedeni hem de içtimai bünyede hani Nasreddin Hoca merkepten düşmüş Herkes başına üşüşmüş. Hoca demiş ki içinizde merkepten düşen var mı? Hayırdır hoca demişler. Benim halimden o anlar. İnsan oruçlu olunca hastanın halini, acın halini anlıyor. Aç olan insanın halini anlıyor. Hasta olunca da hastanın halini anlıyor. İşte bu noktadan Efendimiz oruç tutunuz sıhhat bulunuz diyor. Bir diğer mesele namaz dinin direğidir. Bir diğer hadis. Direk olmazsa çadır durur mu ayakta durmaz. Kolonlar olmazsa bina olur mu olmaz. En ufak bir sarsıntıda o binalar yığıma binalar anında yere çöküverir. İşte bizim dinimizin direği namaz. İlla namaz, illa namaz. Namazın mazereti yok, kıymetli dinleyiciler. Cenab-ı Hak celle celaluhu Kur'an-ı Keriminde Harp meydanında, harp sırasında düşmanla harp edilirken bile o harp eden, cihad eden askerlerin, insanların nasıl namaz kılacağını, kılması gerektiğini ayeti kerimede ifade etmiş, izah etmiş. Eğer harp meydanında, cihat meydanında da namazın nasıl kılınacağı ifade edilip talim edildiyse, Artık bu namazın başka türlü mazereti olması mümkün değil. Onun için namaz dinin direğidir. Namazsız olan insanlar direksiz, çadırda, kolonsuz binada yaşıyor gibi böyle bir dinin içinde bulunmaktadırlar. Evet. Bir diğeri helal peşinde koşmak cihattır. Evet. Günümüzde en büyük problemlerden birisi bu. Helal lokma o kadar önemli ki ve insanlar yapmış olduğu yaptırmış olduğu işleri meşru saymak için öyle yerlerden öyle çeşit fetvalar öyle çeşit mazeretler buluyorlar ki siz de şaşırıp kalıyorsunuz. Belki şeytan bile bu işe şaşırıp kalıyor. Ama kıymetli dinleyiciler helal bir taraftır, haram bir taraftır. Bunun arası şüpheli şeydir. Hz. Ömer Efendimiz'in ifadesiyle onlar, ashab-ı kiram hazretleri bazen şüpheli şeyler için kırk helalı terk ederdik diyor. O da takva onun adı da. Ama bizim maalesef belimizi büken, bizi mahveden, bizim böyle belimizin iki büklüm olmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi helal lokma veya haram lokma meselesi. İşte helal peşinde koşmak cihattır diyor Efendimiz. Bir diğeri hayra vesile olan yapan gibidir. Yani siz bir insana diyelim ki onun hidayetine vesile oldunuz. Ondan sonra o insanın yapmış olduğu bütün ibadetlerin sevabı bütün amellerin sevabı onun sevabından eksiltilmeksizin sizin defterinize de es -sebe bu kelfa'il sırrınca yazılır. İşte bunun için hayra vesile olan yapan gibidir. Veya şerden mani olan da o işe mani olan gibidir. Birisi diyelim ki kahvehaneye, meyhaneye veya fuşhaneye gitmek üzere yola çıkmış. Siz onu aldınız, elinden tuttunuz. Bir zikir meclisine, bir sohbet meclisine götürdünüz. Hem onun o günahına mani olduğunuz için... Siz de bir güne amane olmuş sevabı kazanacak ve sonrasında da onu bir zikir meclisinde, sohbet meclisinde, o manevi sofradan istifadesine vesile olduğunuzdan dolayı onun kazandığı sevap kadar onun sevabından eksik olmasın size de sevap yazılacak. Artı bir de kendinizin sevabı var, iki sevap. Sonrasında bir insanın imanına vesile olduğunuz diyelim ki o insanın ömrünün sonuna kadar İşlemiş olduğu, işleyeceği ibadetlerin sevapları sizin defterinizde de yazılır. Onun sevabından eksik olmaksızın. Ne kadar karlı bir iş değil mi kıymetli dinleyiciler? Düşünün siz bir insanın elinden tuttunuz. Elini ayağını öptünüz. Ona kalkıp geceleri gözyaşı dökerek dua ettiniz hidayeti için. Onu aldınız adeta onun bir gölgesi. Onun ikinci bir adı oldunuz ve bunu da ifade ederken Aklıma gelen bir meseleyi arz edeyim. Ankara'da bir iş adamı. Yani bu işin hacılıkla hocalıkla çok bir alakası yok kıymetli dinleyiciler. Ankara'da bir iş adamı bir esnaf arkadaşına tabiri caizse kancayı takıyor. Ama o adam 3 yıl mı 5 yıl mı ben hatırlayamıyorum süreyi bu abimizi İşte Bu akşam sohbete gideceğiz şu işim çıktı. Öbür hafta şu işim çıktı. Öbür hafta kayınvalidem geldi. Öbür hafta şu oldu. Öbür hafta çocuğum hasta oldu. Öbür hafta hanımım hasta oldu. Öbür hafta aniden şehir dışına çıkmam icap etti. Öbür hafta bilmem ne oldu. Öbür hafta uyuyup kalmışım. Hani Üstad Hazretleri diyor ya. Hayırlı hizmetlerin çok muzır manileri olur. Şimdi bir insan kahvehaneye, meyhaneye gidecek olsa mani çıkmaz. Ama bir ibadethaneye. Bir zikirhaneye, bir sohbethaneye gideceğiz ama aman, aman Allah'ım onlarca böyle mani çıkar. Ama her şeye rağmen o abimiz bunu her hafta takip ediyor. Sonrasında diyor ki bak arkadaşım ben geleceğim seni evden alacağım. Artık öyle bir noktaya getiriyor ki adam yok diyemiyor. Ve bunu diyen adam benim ifade ettiğim adam. İşte Ankara'da mağazalar zinciri olan o dönemde çok böyle zengin, çok varlıklı bir insan kıymet dinleyiciler. Sonrasında gidiyor evin zilini çalıyor. Evdeki bütün ışıklar sönüveriyor. İçeriden ses gelmiyor. Çünkü o kapının merceğinden bakılıyor ki o falan kez kapıda. Evde elektrikler sönüyor, kapı açılmıyor. Zil bir daha çalınıyor. Dün de hatırlayacağınız üzere Efendimiz... Üç defa kapıyı çalar ondan sonra döner gidermiş. Fakat bu abimiz üç defa çalıyor ama dönüp gitmiyor orada oturuyor. Kapının önünde mermerin üzerine oturuyor. Tam bir bir buçuk saat geçiyor kıymetli dinleyiciler. Bu varlıklı zengin insan o sohbete götüreceği sohbet meclisine götüreceği insanın kapısında bir Medine fukarası gibi bir dilenci gibi oturmuş çömelmiş bekliyor. İçerideki insanlar tamam artık bu gitmiştir diye kapıyı açtığı zaman o şahıs bir de ne görsün? Kapının önünde bir dilenci gibi oturmuş bekleyen o arkadaşını görüyor. Ve adeta dona kalıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Hanımı ve çocuklarıyla bir yere çıkacak bir görüntü içerisinde o aile dönüyor hanımına diyor ki hanım dön, otur evde. Bu mesele başka bir mesele. Bu insan bir buçuk saattir burada bekliyorsa bu işte bambaşka bir sır var hanım diyor. Ve ondan sonra o abimiz onu alıyor sohbet meclisine getiriyor. Çay sohbetine getiriyor. Tabi niyetler samimi olunca siz insanın kalbine talip olursanız bu çok önemli. İnsanların kalbine talip olun başka şeyine değin. O insanların içinde bulunduğu durum ne olursa olsun zengin olmuş fakir olmuş makamlı olmuş makamsız olmuş yetkili olmuş yetkisiz olmuş. Bu sizin için çok önem arz etmiyorsa sizin için o insanın insan olması o insanın Allah tarafından yaratılan bir kul olması ve sizin hedefiniz gayeniz onun kalbi ise Allah onun kalbini size kazandırır. Ve o insan ondan sonra o sohbet meclisinin, sohbet grubunun eksilmez bir ferdi oluyor. Sonrasında hizmetin içerisinde aşkla, şevkle, heyecanla hizmet eden bir fert haline geliyor. Şimdi değerli dinleyiciler, o insanın son anına kadar, dünya hayatının son nefesine kadar yapmış olduğu bütün ibadetler, bütün yardımlar, bütün namazlar, bütün dualar, bütün oruçların hepsi, bakın öyle karlı bir iş ki bu. Hepsi kime yazılıyor? Ona vesile olana yazılıyor. O şahsın sevabından eksiltilmeksizin. Ayrıca ayrı bir hususta var. Bir de o hidayete vesile olan zatın, hidayetine vesile olduğu zatların da sevapları var. O kadar karlı bir iş ki. Hani o bir ara bilmem ne çıktı ya saadet zinciri. Bu öyle uydurmacık saadet zinciri değil. Hakiki manada insana ebedi saadeti kazandıracak bir saadet zinciri bu. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insanın imanına vesile olma, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır buyurmuştur. Kabe'nin üzerine güneş doğup batıyor. Ravza'nın üzerine Mescid-i Nebeviye güneş doğup batıyor. Demek ki bir insanın imanına vesile olma, Bunlardan da önemli. Evet. Bir diğer husus, hayra vesile olan yapan gibidir demiştik. Güzel söz sadakadır. Daima güzel söz söyleyelim. ağzımızdan güzel sözler çıksın. Olabildiği kadar çirkin sözler çıkmasın. Müminin ağzına yakışmıyor o sözler. Çünkü müminin dudaklarından Allah çıkıyor. Hazreti Muhammed çıkıyor, sallallahu aleyhi ve sellem Hani dün de ifade etmiştim. Onun adının anıldığı yerde ortalık mis gibi kokar. Efendimiz için söylenmiş. Peki Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin adının anıldığı yerde ortalık mis gibi kokar da Allah'ın Celle Celaluhu adının anıldığı yerde ortalık ne kokar? İşte onun için zikir meclislerinde gerek zahiri yani açıktan Gerekse gizli yapılan zikirler olsun. Gerekse evinize tek başınıza Allah'ın adına andığınız anlar olsun. Ama samimi kalpten böyle. Böyle zahiri değil, dudaklardan değil, kalpten, içten böyle gele gele. Hani Üstad Hazretleri'nin o zikrini anlatırlar ya. Bir komşusu anlatıyormuş. O sabaha kadar o ağacın başında, ağacın tepesinde... Çam ağacının cırcır cır böçekleri gibi diyor böyle öterdi o yaşlı kadın ifadesi. Hatta bir yerde de o bulunduğu ev lerzeye geliyor böyle. Bütün duvarlarıyla sallanıyor nasıl diyorsa. İşte bunu deyince aklıma başka bir mesele geldi. Bir hak dostu o zaman tabii uçakla gitmek yok. İnsanlar otobüslerle hacca gidiyorlar. İşte kendisini insanlığın imanına adamış bir hak dostu otobüsün içerisinde bekliyor. Belki de işte gümrükte kontrol sırası esnasında insanlar otobüste bekliyorlar. O hak aşığı sakalını göğsüne dayamış Allah'ı zikretmeye başlıyor. Allah Allah Allah diye ve bir de ne görsünler? İnanın otobüs ileri geri ileri gelir ileri geri otobüsle beraber böyle sallanmaya başlıyor. Yanındaki diyor ki yahu ne oldu böyle diyor sana yahu ne oldu böyle gözümün önüne diyor insanların cehennemde yanışı geldi. Ben de dedim ki o anda demek ki mana aleminden perde açılmış o insana ben de dedim ki diyor Allah'ım onları değil beni yak. Beni yak Allah'ım ümmeti Muhammedten o insanları yakma bu duygu ve düşünce içerisinde diyor Allah, Allah, Allah demeye başlayınca otobüsle de beraber Allah Allah diyor. Tabi Cenab-ı Hak öyle kalpten zikretmeye, kalpten böyle Allah demeye cümlemizi nasip eylesin. Bir 10. hadis cennet kılıçlarının gölgesi altındadır demiş. Tabi baktım ben yavaş yavaş da vakit yaklaşıyor. İşte 11. hadise geçmeden... Bir ilahi veya ezgi arası verelim. İnşallah hadisi şerifleri tamamlamaya çalışalım kıymetli dinleyiciler. Hadise, geçiyorum hadisi şerife. Meclislerdeki sözler emanettir. Yani meclislerde söylenen sözler değiştirilmeden o emanete ihanet edilmeden muhafaza edilmesi ve yerine götürülmesi lazım. 12. hadis cennet cömertler yurdudur. Cennet cömertler yurdudur. 13. hadis oruç sabrın yarısıdır. O zaman orucu çok tutan sabrın yarısını elde etmeyi kolaylaştırmış olur. Elde etmiş olur. Bir diğeri 14. hadis. Sabır imanın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Evet sabır hakikaten bir ot da var. Acı bir ot sabir diye oradan geldiği de söylenir. Sabir otu çok acı bir otmuş. Ama sabır evveli böyle acı bile olsa ahiri çok tatlı meyvesi olan bir ağaç. Sabır imanın yarısıdır. 15. hadis sabır ilk şok anında gösterilir. İlk şok anında. O ilk toslamada gösterilen sabır sabırdır. Yani mesela çok şahit oluyoruz. Gencecik bir evladı vefat eden bir anne baba bir kızı vefat eden anne baba veya genç hanımı genç kocası ölen bir kadın veya erkek veya bir yakını vefat etmiş evladı vefat etmiş kardeşi vefat etmiş neyse veya avucunda elinde malını mülkünü kaybetmiş iflas etmiş veya elini kolunu kaybetmiş neyse ilk o andaki bakıyorsunuz insanların hali Ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz insan bağırıyor çağırıyor feryadı figan, isyan. Allah'ım ben buna maruz kalacak bir insan mıydım? Allah'ım bu benim başına gelecek bir hadise miydi falan filan. Bakın işte o ilk andaki sabır sabır. Yani hadisenin ilk toslaması anındaki gösterilen sabır işte sabır o sabır. Diğer 16. hadis. Sabır, felahın anahtarıdır. Sabır, felahın anahtarıdır. Demek ki kurtuluşu isteyen sabır anahtarını elde etmek istiyorsa, o kurtuluşun kapısı sabır. 17. ibadetin eftali devamlı olandır. 18. Kur'an sırf devadır. Kur'an sırf devadır. 19.sü dilini tutan kurtuldu diyor Efendimiz. Dilini tutan kurtuldu. 20.sü hikmetin başı Allah korkusudur. İsterseniz bu 10 hadisi yani 11'den 20'ye kadar olan hadisi böyle kısa kısa bir daha tekrarlayalım izahata girmeden. Meclislerdeki sözler emanettir. Cennet cömertler yurdudur. Oruç sabrın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Sabır ilk şok anında gösterilir. Sabır felahın anahtarıdır. İbadetin eftalı devamlı olanıdır. Kur'an sırf devadır. Dilini tutan kurtuldu. Hikmetin başı Allah korkusudur. Gelelim 21. hadisi şerife kıymetli dinleyiciler. Vaat edilen verilmelidir. Hani atasözü hükmüne geçmiş. Söz verme, verirsen de dönme. Evet. Vaat edilen verilmelidir. Dua müminin silahıdır. Dua Müminin silahıdır. 22. hadis. Müsamaha et ki sen de müsamaha göresin. Müsamaha göresin. Müsamaha et ki sen de göresin. Namaz müminin nurudur. Ayrı bir hadis. Daha önceki hadis direğidir demişti. Şimdi de namaz müminin nurudur. Demek ki namaz olmazsa mümin karanlık. Bir insan olmuş oluyor. Namaz müminin nurudur. Pişmanlık tövbedir. 15. hadis. 25. hadis. Pişmanlık tövbedir. Mescid takva sahiplerinin evidir. 26. hadis. Mescid takva sahiplerinin evidir. 27. hadis. ed en-nasihatü. Din nasihattir. Nasihat tatlı dille, güzel dille, uygun lisanla yapılan nasihattır kıymetli dinleyiciler. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'sını aleyhisselamı Firavun'a gönderirken Musa aleyhisselama emir buyuruyor ki kavli leyin ile ona söyle. Bakın Allah Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor. En sevdiği kulunu, kullarından biri olan Hazreti Musa'sını Firavuna gönderirken kavlu leyyin ile yumuşak bir lisan ile, güzel bir lisan ile ona git anlat diyor ayeti kerime. İşte nasihat yaparken kırıp dökme, sert ve haşin bağırıp çağırma, ortalığı böyle darmadan etme yok böyle bir şey efendimiz yapmamış. İşte dini en nasiha din nasihattır buyuruyor Efendimiz. Dua ibadettir. 28. hadis. Dua ibadettir. 29. hadis. Cuma fakirlerin hacıdır Bunu duydunuz mu hiç? Cuma fakirlerin haccıdır. Şimdi tabi esasen insan kalbinde ruhunda yaşamalı yaşayacağı arzuladığı şeyi Allah siz Gaziantep'te bir fakirhanede de olsanız sizi alır götürüverir Mescidi Nebeviye Mekke-i Mükerreme'ye hani zaman önemlidir mekan önemlidir ama esasen en önemli olan insanın kalbi ve kalbinin nereyle ilgilendiği, nereyle irtibatlandırıldığıdır. Onun için yıllar önce Diyarbakır'da bir hadiseyi duymuş, yaşamıştım. Orada böyle hizmetlere omuz veren bir yaşlı amcamız var. Bir de Allah gani gani rahmet eylesin, yine onu demek ki yad edecekmişiz. Hizmet yolunda, Allah'a hizmet adına bir seyahat esnasında, trafik kazasında vefat eden şehit olan Cenab-ı Hak şefaatine de mazhar eylesin Mehmet Özyurt isimli bir hocamız var idi bir gün diyor ki o amcamız Mehmet hocam cumayı nerede kılalım o da diyor ki Nebi camisinde kılalım diyor Nebi camisi Hazreti Süleyman camisi düzeltiyorum ee, hatırladığım kadarıyla Halid Velid'in torunun metfun olduğu, bulunduğu bir yer. Ama biraz eski bir cami. Böyle tarihi bir cami. O amcamız diyor ki yahu Mehmet hocam Ulu caminin hem hatibi güzel hem çok geniş. Gidelim de diyor işte Ulu camide falan hocayı dinleyelim. Mehmet hoca diyor ki yok yok diyor. Falan amca. Biz diyor Hazreti Süleyman camisine gidelim. Ya niye böyle ısrar ediyorsun? Oraya diyor ruhani zatlar geliyormuş. Biz de gidelim oraya diyor onların bereketinden, maneviyatından istifade edelim hakikaten ben de birkaç defa gitmiştim oradaki caminin hatibi Allah selamet versin diyelim çünkü 15-20 yıl oldu benim gibi iki lafı bir araya getirip de ifade edemeyen bir insan biraz da şive itibariyle şey olunca böyle dinleyeni çok tatmin etmiyor doğrusu ama emre itaat gerektir kaidesince bu amcamız gidiyor Hazreti Süleyman camisine sonrasında aklından geçiriyor şöyle Yahu diyor, Mehmet Hoca da bizi buraya gönderdi ama geldik ama diyor, hakikaten burada ruhani zatlar var mıdır dediği gibi falan deyince, böyle aklından geçirince, yanındaki kulağına eğiliyor, şşşş diyor, senin bulunduğun şu safta, senin o dediğinden altı kişi var diyor, veya beş kişi var neyse. Şimdi bu noktadan neyin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Biz kalbimizde o Kabe'yi yaşatırsak, kalbimizde ravzayı yaşatırsak Allah bizi alır manen de olsa oraya götürür. Bunun için Cuma fakirlerin hacıdır. Demek ki hac niyetiyle, samimiyetiyle o hacca gitme duygu, düşüncesi aşkı, şevkiyle fakir bir insan camiye gitse orada demek ki hac gibi istifade edebilir manevi haz alabilir, sevapta kazanabilir diyor Efendimiz. Güzel soru ilmin yarısıdır. 30. hadis. Güzel soru ilmin yarısıdır. Tabi her şey önemli olduğu gibi soruyu sormak da bir maharet bir marifet. Bazen böyle öyle meclislerde öyle sorularla karşılaşıyoruz ki aman ya, yani olacak iş değil böyle. Ki Efendimiz'e de sormuşlar ama Efendimiz gerekli cevabı vermiş. Ama unutmayalım ki biz hiçbirimiz efendimiz gibi ilim sahibi ve sabırlı olamayabiliriz. Bunun için sorulan sorunun da böyle bir güzelliği olması lazım. Güzel soru ilmin yarısıdır diyor efendimiz. Hani bir arkadaşım anlatmıştı bu risalelerde ene bahsi var hatırlarsınız bilirsiniz duymuşsunuzdur. Bir hocamız bunu tabii çokça okumuş herhalde, çok güzel anlatıyor. Bir çay sohbetinde bu Ena bahsini anlatmış, anlatmış, anlatmış. Sonrasında da işte bitiri vermiş. Tabi dinleyen nasıl dinliyorsa, ya hocam demiş şu filmlerin sonunda The End yazıyor. Bu o olsa gerek herhalde filan. Adam nasıl dinlemiş bakın. Şimdi bu noktadan soruyu sorma ve o sorunun güzel olması dinleyicinin Nasıl dinlediğini gösteren bir ibredir kıymetli dinleyiciler. Siz mevzuyu çok güzel dinlerseniz güzel soru sorarsınız. Mevzuyu güzel dinlemezseniz soruyu güzel soramazsınız. Çünkü siz mevzuyla irtibatlanamamışsınızdır ki. Evet. 31. hadis. Önce selam sonra kelam. Evet. Esselamu kablel kelam. Önce selam sonra kelam. Yani bir araya geldiğiniz zaman önce selamlaşın diyor Efendimiz. Sonra kelamlaşın. 32. hadis öfkelendiğinde sus. Evet şimdi tabi bu öfke hadisesi hakikaten Allah her insanın içerisine yerleştirmiş olabilir. Bazen aczane ben de böyle çok haksızlığa tahammül edemeyen bir insanım. Fakat bazen oluyor böyle insan çileden çıkıyor. Ne söylediğini de bilemiyor Hale geliyor. Sonrasında yaptığına pişman oluyor ama hani şişeleri kırmış, kalpleri kırmış oluyor, işten geçiyor. Şimdi bu noktadan öfkelendiğinde sus diyor Efendimiz. Bir emir bu. Hani adamın bir tanesinin bir talebesi varmış. Talebenin böyle her huyu güzel ama bir huyu ağzından kötü laflar çıkarıyormuş. Ağzından küfür çıkarıyormuş. Hocası artık buna bir çare bulmuş demiş ki ben demiş sana bir bakla vereyim. Sen demiş bunu ağzında dilinin altında tut. O kötü lafı, uygunsuz lafı sarf edeceğin zaman mutlaka o bakla ağzına gelecek ve beni hatırlarsın. Yoksa demiş ben seni yanımda gezdirmem arkadaş. Hoca talebe anlaşmışlar. Epey böyle idare etmişler. Adam böyle bir haksızlık oluyor. Dayanamıyor. Hoca diyor ama bu adam sabredemiyor. Karşıya bir şeyler söyleyecek. Dilinin altındaki bakla geliyor, çıkıyor ağzına, anlıyor hocasını, vazgeçiyor. Bir günde bir yere gitmişler, öyle uygunsuz bir halle karşılaşmışlar ki, öyle uygunsuz bir hareketle karşı karşıya gelmişler ki, hoca dayanamamış, dönmüş talebesine, ulan çıkar ağzındaki baklayı demiş. Yani hakikaten insanın ağzından baklanın çıkarılacağı noktalar geliyor ama, işte mümin irade insanı, sabır dedik ya, Sabır imanın yarısıdır dedi ya efendimiz. Orada öfkelendiğin zaman sus diyor Allah Resulü. Öfkelendiğinde sus. 33. hadis. Çok gülmek kalbi öldürür diyor Allah Resulü. Yani var böyle psikolojikman rahatsız olan ruh hastaları var maalesef. Adam böyle bakıyorsun. Ahmet diyor ha ha ha. Mehmet ha ha ha. Pantolon hu hu hu. Ortada bir şey yok ha bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun o bir saatte konuştuklarının altında bir günlenecek bir şey yok ama adam her şeyde yani gülmeye şartlanmış ya. ondan sonra dönüyor oh diyor ya işte şimdi bir kilo pirzola yedik bak şimdi bir de böyle bir şey var maalesef fakat Allah Resulü diyor ki ma alem, me'e'lem ledahiktum qalilan ve lebekeytum kesira benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz Efendimiz kahkahayla gülmemiş dinleyicilerim, kıymetli dinleyicilerim. Çok gülmek kalbi öldürür. Artık insanlar ne kadar bu işe teveccüh etmişler ki bakın. İnsanları güldürmek adına sanatçılar çıkmış. Sanatçı denirse ona. Adam da ondan para kazanıyor. Niye güldürmesin? Ve o insanlar kalplerinin ölmesi adına bir de parayla gidip kalplerini öldürüyorlar bakın. Öyle enteresan bir şey ki bu. Siz insan katiline nasıl bakarsınız? 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane insanı katletmiş birisine nasıl bakarsınız? O insanı katleden aslında o insanların dünya hayatını bitirmişlerdir. Hani Hazreti Ömer Efendimiz diyor ya, iki şey aklıma gelince birinde güler birinde ağlarım. Nedir ey Allah'ın Resulünün emiri, halifesi dediklerinde? Birincisinde diyor evlerimizde hamurdan putlar yapardık. Cahiliye döneminde. Sonra pikniklere, kırlara gidince orada karnımız acıktığı zaman onları keser, pişirir yerdik. Hem onlara tapardık hem de onları yerdik. Nasıl diyor akıldan uzakmışız ki böyle? Böyle bir cahilane bir adeti işliyormuşuz. Akıllı bir insan bunu yapar mı? Evde hamurdan putlar yapacaksın. Ona ibadet edecek, ona tapacaksın. Karnın acıkınca da keseceksin, pişireceksin, yiyeceksin. Ne kadar divanelik değil mi kıymetli dinleyiciler? İşte bu aklıma gelince gülüyorum diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bir hususta gelince ağlıyorum, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyorduk diyor. Hatta onu ifade eden bir yazarımız da öyle diyor. O dönemin cahil ve vahşi inatçı insanı kız çocuklarını öldürmekle Sadece dünya hayatlarını bitiriyorlardı. Dünya hayatları son noktayı buluyordu. Ama ahiretleri adına günahsız öbür aleme gittiklerinden dolayı öbür alemleri kurtulmuş oluyordu. Öbür alemleri de bitmiyordu. Ama şu 20. asrın Mehmet Akif Ersoy'un medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar dediği o medeni insanları kızlarına çocuklarına İslami terbiye, İslami ahlak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed'i terbiyeyi veremediklerinden dolayı, İslam'ı yaşamadıklarından dolayı, ahlaksız bir vaziyette bir ömür geçirdiklerinden dolayı, hem dünyaları hem de ahiretleri berbat oluyor. İşte bunun içindir ki diyor o yazar, şu 20. asrın İslami terbiye veremeyen, Kız çocuklarını İslami terbiyeyle yetiştiremeyen insanı bana göre o ilk dönemdeki cahiliye döneminin insanından daha cahil, daha vahşidir diyor. Evet kıymetli dinleyiciler. Evet çok gülmek kalbi öldürür. Peki siz yüzlerce insanın kalbini katletmiş bir insana nasıl bakarsınız? Sevilecek bir insan mı bu insan? İnsanın kalbini katletmiş. Kalbini öldürmüş. Neyse. 34. hadis. Oruç kalkandır diyor. Efendimiz. Neye kalkandır? Günahlara kalkandır. Seyyata kalkandır. 35. hadis. Sabah uykusu rızka engeldir. Evet. Sabah uykusu rızka rızık. Rızka engeldir diyor. Maalesef bizler. Şimdi eskiden ecdad ne yaparmış? Yatsı namazını kılar, Efendimiz de böyle yaparmış. Yatsı namazını kıldıktan sonra işte artık neyse, Kur'an okuyan Kur'an okur, zikir yapan zikir yapar, tefekkür eden tefekkür eder, uyururlarmış. Sonrasında, düşünün ki siz şimdi sekiz buçuk gibi yası okunuyor veya dokuza çeyrek kalan. Yatsıyı kılmışsınız, oldu dokuz. Hadi bir on beş dakika daha verelim, dokuz on beş. Biraz kitap okudunuz zikir yaptınız, tesbih çektiniz, Kur'an okudunuz. Onda yattığınızı düşünün. En kötü ihtimal. Onda yatan bir insan, değerli müminler, saat 3.30 gibi, 4 gibi kalksa 5.30, 6 saat uyumuş olur. Teheccüdünü kırar. Sonrasında, teheccüdle sabah namazı arasında Kur'an'ını okur, cüzünü okur, kitabını okur, Risalesini okur. Normal bir talebe ise dersine çalışır sabah namazını kılar sonrasında yine yapacağını yapar ondan sonra kuşluk namazını kerahat vakitli geçtikten sonra kahvaltısını yapıp işine gelir Bak, günde beş buçuk altı saat bir uyku da insana rahat yeter ama biz ne yapıyoruz kendi şahsın da bazen on ikiye bire kadar sohbettir şudur budur iş işaredir falandır filandır biraz da böyle bir iş yapıyormuşuz bir maharetmiş gibi de bir bir buçuk gibi yatıyoruz bazen sabah namazı da gidiyor Allah affetsin Ondan sonra da iş yapmış oluyoruz. Hayır. Efendimiz buyuruyor ki sabah uykusu rızka engeldir. Evet. 36. hadis. İçki kötülüklerin anasıdır. Ya bir bardak işte fayda azı garar, çoğu zarar yok kardeşim. Haramın bir damlası da haramdır. Bir şişesi de haramdır. İçki kötülüklerin anasıdır. 37. hadis, gözlerin zinası bakmaktır. Ha, şimdi burada, e, güzele bakmak sevap. Allah Allah, doğru. Güzele bakmak sevap ama harama bakmak sevap değil ki. Zaten eğer bir iş haramsa o güzel olmaz. Haramdan güzel olmaz. Evet. Bunun için güzele bakmak sevap ama nedir? Allah'ın yaratmış olduğu şu kainata, şu masnuata bakmak. Bir elinize bebek aldınız. Baktınız Allah'ım sen ne güzel yaratmışsın. Aman Allah'ım şu eller, şu parmaklar, şu gözler, şu burunlar, şu çene Allah'ım, şu ayaklar Allah'ım. Sen sen Allah'ım nasıl bir sanatkarsın. Allah'ım sen nasıl bir kudret ve kuvvet sahibisin Allah'ım. Menşe'i toprak, sonrası iki pis su. Ve sonrasında anne rahminde, sonrasında böyle harikalar harikası bir insan yarattın Allah'ım. Bir manzaraya bakmak, bir deniz manzarasına bakmak, bir ormana bakmak, bir güle bakmak, bir çiçeğe bakmak, bir araya bakmak, bir sineğe bakmak. Hasılı helal olan güzele bakmak. Ama haram olana bakmak ne kadar güzel de olursa olsun sevap değil haramdır. Burada aslında insanı küfre götüren bir husus da vardır kıymetli dinleyiciler. Diyelim ki çok açık saçık, çok namus Diyelim ki bir resme baktınız. Sonrasında dediniz ki ya güzele bakmak sevap bak bak. Sen harama bakmak sevap diyerek orada çok tehlikeli bir rotaya girmiş bulunuyorsun. Güzel insanım benim. Onun için gözlerin zinası bakmaktır gözünü yumacaksın arkadaş gözüne sahip olacaksın edebin nasıl geldiğini daha önce arz etmiştim ben elinenin e'si dilinenin dersi, belinenin de belsi edep edep bu eline diline beline sahip olacaksın ister bay ol ister bayan ol gözlerin zinası bakmaktır Evet, 38. hadis, kanaat bitmez bir sermayedir. Üstad diyor ya, mal istersen kanaat yeter. Zaten Risale-i Nur'u şöyle sıksanız, hadis ve ayet veya ayetleri ve hadisleri sıkmışsınız, Risale-i Nur damlamış. Nasıl? O ondan, o ondan. Fark etmez. Üstad diyor ya, mal istersen kanaat yeter. İşte Efendimiz de kanaat bitmez bir sermayedir diyor. 39. hadis, Haya imandandır. El hayau minel iman. Haya imandandır. Utanma duygusu imandandır. 40 hadis, Kişi arkadaşının dini üzeredir. Demişler atalarımız, arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyelim. Onun için çok değerli dinciler, kimden gezdiğimizi, kimden oturup kalktığımızı, Kimden haşir neşir olduğumuzu, çocuklarımızın kiminle irtibatta olduğunu kontrol etmemiz, takip etmemiz icap eder. Yoksa bir bakmışsınız ki çocuğunuz da, kızınız da, oğlunuz da elden uçup gitmiş haberiniz bile yok. Bunun için kişi arkadaşının dini üzeredir. O zaman insan güzel insanlarla beraber oturup kalkmalı, güzel insanlarla beraber gidip gelmeli. Güzel insanlarla beraber olmalı, olmalı ki onların dini üzere olsun. Rabbim onun yolundan, izinden bizi ayırmasın. Hani diyor ya arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, o güzel cemalin düşte seyretsem ya Muhammed canım arzular seni diyor ya. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte biz biz neredeyiz o nerede bir inşallah kontrol edip. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve o dualarınızın da yüce Rabbim katında kabul ettiği dualar arasına dahil edilmesini onun sonsuz rahmetinden diliyorum ve bir şiirle huzurunuzdan ayrılmak istiyorum kıymetli diniciler. Bir başka sabahın bereketi programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şiirimizin adı Gönüller Tahtın. Rahmetle doğup zahmetle iç içe büyüdün. İnayet oldun bize İnayettin ezelden. Bir uğraktı dünya, gelip öteye yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Kap karanlıktı cihanlar, sen gelmeden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. İçlere saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende ve insanlık uyanacak. Kurtuluş sabahı asrında kurtulduk tekmil Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil Silindi kasvetler her taraf nurlarla doldu. Otağın bitevi yeryüzü gönüller taktın Bir sultanlık kurmuştun Süleyman'dan ileri Melekleri gıptaya salan zümrütten baktın sana tebessüm ediyordu ilk günden beri. Feyzinle gül bahçesi olan düşkünler bağı. Şimdi dağınık zülfülerin gibi tarumar. Toprak nemrut bitiriyor. Çağ firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle altın renge boyanmıştı gökler. Şimdi simsiyah çehresiyle adeta zar zar. Yollar garip. Yolcular düşer kalkar emekler Ve dudaklarının suyuna susamış bahar Bak kıyamet ışığı var aynalarda bugün İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor Bu üst üste kasvetten göz nemli gönül üzgün Kalk bunlara bir dur de de ki zaman geçiyor Tan yeri ağıralı bir hayli zaman oldu Yolunu bekleyenlerin canları dudakta, henüz sen gelmeden ışığın ruhlara doldu bir ümit dolu intizarla gözler ufukta.